Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Günaydın, merhaba. Günaydın. Evet, Avrupa ne konuşuyor? E, Avrupa ne konuşuyor? E, Eurotopics bültenlerine baktığımız zaman da görüyoruz ki e, Avrupa'nın gündemi hani belki uzun zamandır ilk defa Türkiye'nin gündemiyle aslında oldukça örtüşüyor. E, bir kere okula dönüşük e, konuşuyorlar. Hmm. Evet. Onun dışında Belarus olsun, Libya, Lübnan olsun ve Doğu Akdeniz'deki gerginlik, Türkiye Yunanistan arasındaki gerginlik bunlar da Avrupa'nın hani uluslararası gündemleri arasında. Bunlardan birkaçına değineceğim sonra da Portekiz ve Britanya'dan daha yerel gündemlere gireceğim. Önce okula dönüşe bakalım. Ee, yani Avrupa'da da okullar açılıyor ve orada da tartışma okula dönmeli mi, nasıl dönmeli, ne yapmalı? Ee, şimdi e, İsviçre'de e, okullar ve kreşler açıldı mesela. İlk gün e, ebeveynlerin çocuklarına eşlik etmesine izin verilmemiş. Yani e, bu okula ve kreşe başlayanlar için de e, verilmemiş. Bir köşe yazarı buna isyan ediyor diyor ki kulüplerde, eğlence mekanlarında bin kişiye varan bir insan kitlesinin bir araya gelmesine izin veriliyor. Ama özellikle kreş yaşındaki ve ilkokul birinci sınıftaki çocuklar söz konusu olduğunda İsviçre böyle acımasız uygulamalara imza atıyor deniyor. Ee, onun dışında yani çeşitli önlemler oralarda da tartışılıyor. İşte sınıfları Almanya'da mesela sınıfları ikiye bölmek dönüşümlü olarak bir yarısının e, online eğitim görmesi gibi şeyler e, öneriliyor. E, ama neticede yani hem fikir olunan konu hem çocuklarda hem işte gençlerde ee, bu okuldan kopuş sürecinin çok fazla uzun sürmemesi ve okulların bir şekilde e, başlaması yönünde Beyçika'dan bir yorumcu diyor ki biraz önce Seyfettin Bey de bahsediyordu. Uzun süre işsizlikten sonra iş hayatına dönmek nasıl zorsa okula dönme meselesine de bu alarm veren çerçeveden bakmak lazım. Gençliğimizin bir karantina nesline dönüşmesine izin vermemek önceliğimiz olmalı diyor. Yani bu okul arasında zaten eğitim hayatlarında birer öncelik olmayan çocuklar yani Türkiye'de de e, çeşitli işlerde çalışabiliyorlar e, bu e, kopuş e, Yani bu Avrupa me medyasında tartışılan bugünden benim gördüğüm kadarıyla bunlara da birazcık dokunuyor evet, Tabii e, ki herhalde o... burada e, bir de bu... Ev içi emek, yani çocuk bakımı meselesi var. Bu süreçte tabii kadınların üzerine bindirilen bir yük evlerde çocukların bakımı aylardır. Hani bu şekilde devam ediyor. Hatta bir de yoksulluk meselesi vardı. Daha önce de programlarda söylemiştik. Çocuklar besleniyorlar okullarda aslında vesaire diye. Bir dizi daha etkinliği var tabii bu meselenin o zaman. E, aynı zamanda e, bunlar çok etkili. Aynı zamanda şiddet gören çocuklar içinde ya evet. da... Yani huzurlu bir ev ortamının olmadığı çocuklar içinde okula gittiklerinde farklı türlü başka türde kadınlar, anneler, babalar ve hayatlar olduğunu görüyorlar. Ev içi şiddete maruz kalan çocuklar içinde ve söylediğim gibi yoksul çocuklar içinde okul çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden dediğim gibi Avrupa mutlaka okula dönülmeli bir şekilde ama onun şeyine dikkat edilmeli diyor. Ee, onun dışında bu Belarus meselesi çok yoğun bir şekilde e, konuşuluyor Avrupa'da e, ve bu tip olaylarda genellikle olduğu gibi hani Avrupa ne yapmalı bu olaya nasıl yaklaşmalı e, işte muhaliflere destek vermeli mi nasıl destek vermeli gibi şu, şeyleri konuşuyor hani Rusya'dan önce bir e, şey yorum aktarayım. Bu muhalefetin adayı şimdi Litvanya'da bulunan Svetlana Tikanoskaya için şöyle diyor. Svetlana fiiliyatta sürgündeki cumhurbaşkanıdır artık. Demokratik batı umursamazlık uykusundan uyanmalı, korkaklığa varan kararsızlığını aşmalı. Svetlana'yı tanımıyorsa bile en azından kendisiyle diyalog kurmalı. Ee, ama tabi burada onunla diyalog kurulunca da şey meselesi var. Yani eşi e, hapiste ve eşinin başına bir şey gelebilir. E, i̇şte buradaki yorumcu eşini korumak için de tek e, yöntem e, Svetlana'ya sahip çıkmaktır diyor. E, Belarus e, meselesinde çetrefil bir nokta. E, Lukashenko'nun Rusya'yla ve Putin'le ilişkisi. Aslında Lukashenko son dönemlerde özellikle Rusya'dan daha bağımsızlaşma çizgisindeydi. Ancak şimdi bu protestolar olunca ve seçimin sonucunda hani meşruiyeti, koltuğu sallanınca daha Putin ve Rusya'nın kucağına düşmüş oldu. Divert bu konuda bir yorum yapıyor. Diyor ki e, Avrupa bir taraftan açık biçimde göstericilerin yanında durmalı. Öte yandan Lukaşenko'yu Moskova'nın Moskova kucağına bırakmak ve ülkenin egemenliğini riske atmak e, AB'nin stratejik çıkarlarına aykırı. Her ikisini de yani hem Rusya'nın açılımını ve demokratikleşmesini ama hem de bağımsızlığını... Yani Rusya tarafından muhtemel ilhakını e, engellemek için hem yıldırma hem de teşvikten oluşan akıllıca bir karışım lazım diyor d gazetesi. E, bunlar bizim de tartıştığımız gündemler. E, biraz bizde... E, Pek e, haberi olmayan bir konudan bahsetmek istiyorum. E, Britanya hükümeti Manş denizi üzerinden Fransa'dan gelen göçmenleri engellemek için bir takım önlemler e, almaya girişti. E, bu e, tıpkı aslında biraz Türkiye Yunanistan arasında olan şeye benziyor. E, Fransa'dan e, İngiltere'ye ulaşan e, mülteci, göçmenlerin sayısı e, bu yıl iki katına çıkmış, 4000'e e, ulaşmış. E, Fransa'nın bu konuda e, önlem almasını istiyorlar, geçişleri engellemediği yönünde Fransa'ya sert şekilde çıkışıyorlar. E, Britanya kuvvetleri bu nedenle sığınmacı botlarını geri dönmeye zorlayacak. Böyle bir strateji izlenecek artık. Ve çok enteresan Britanya'da Britanya donanmasına gizli kanal tehdidi komutanı atandı bu meseleyle uğraşmak üzere. Guardian bu konuda bir başyazı kaleme almış. Diyor ki, Pandemi dolayısıyla hava yoluyla ya da kamyon gibi yollarla göçmenlerin Britanya'ya ulaşması mümkün olmadığı için son dönemde o nedenle botlarla gelmeye çalışanların sayısı arttı. Ama artış, için, artış nedeni ne olursa olsun Britanya hükümetinin tepkisi kınanması gereken bir tavır. Boris Johnson dedi, kanalı geçim, botla geçim, geçenlere suçlu dedi. E, Guardian diyor ki insanların sığınma talep etmek üzere bir yerden bir yere gitmesi BM kurallarına göre 1951'den bu. Bu yana bir hakken Boris Johnson'ın buna suç demesi ne anlama geliyor diyor. Ve Guardian Mart ayından bu yana işte mültecilerle ilgili tüm süreçleri donduran şey, Britanya hükümetini bu süreci yeniden başlatmaya çağırıyor. Ve hem İçişleri Bakanı Pritain hem de Boris Johnson ikisi de bu tavırları nedeniyle utanmalı diyor. E, bu bahsettiğin haberde iki katına çıktı e, demişler hani haberde. Peki rakam var mı? Ka Neyi kastediyorlar? 4 bin. 4 yani bin. Ge evet geçen yılla kıyasla e, botlarla ülkeye giren göçmen sayısı iki katına çıkıp 4000 bin olmuş. Anladım. Evet yani Türkiye'de e, 2 milyon e, Suriyeli evet ben... olduğunu düşünürsek aslında. <gülüyor> yani e, e, 4,5 milyona toplam mülteci sayısı var. Lübnan'ın dörtte biri e, Suriyeli göçmenlerden oluşurken <gülüyor> 4000 bin kişi için bir general mi atamışlar? <gülüyor> evet, evet, evet, evet, <gülüyor> evet evet evet evet evet evet evet evet evet. Britanya'dan e, haber böyleydi. Bir de Portekiz'den bir haber var. E, Portekiz Komünist Partisi 1976'dan bu yana her yıl Eylül ayında çok büyük, devasa bir festival düzenliyor. Hani bu ülkedeki önemli işte kültür etkinliklerinden birisi. Her yıl yaklaşık 100 bin kişi geliyor bu festivale. İşte de bir Hiç bunu. <gülüyor> Evet, dev bir festival alanı. İşte çadırlar kuruluyor, konserler, sinemalar ve bir takım hani kültür etkinlikleri. E, Portekiz Komünist Partisi koronaya rağmen bu sene de bunu yapacağını açıkladı ve işte bu noktada bir takım eleştirilere hedef oldu. 4-5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak. E, bir köşe yazarı diyor ki o kadar çok etkinlik ertelendi, Portekiz halkından o kadar çok fedakarlık istendi ki ekonomi çökme tehdidi altındayken ve ölü sayıları gerçeği acı bir şekilde bize hatırlatırken Komünist Parti bize cesaretten söz ediyor. Bu durum beni çok üzüyor. Çünkü ben Portekiz siyasi partiler hengamesinde komünistlere büyük önem atfeden birisiyim diyor. Öte yandan bunu destekleyenler de var. Onlar nasıl destekliyor? Ona bakalım. Ekspresso'dan bir köşe yazarı diyor ki, e, ''Konserlerden futbol müsabakalarına, izleyiciyle birlikte hayata geçirilecek pilot projelere başlamalıyız. İzleyicisiz sanatın ve başka etkinliklerin anlamı yok, faydası yok. Kültür ve sanatın olmadığı bir toplum ölmeye mahkumdur. Bu yüzden etkinlikleri kalabalıklara en aşina olan kurumların düzenlemesi en iyi yol gibi görünüyor.'' Portekiz Komünist Partisi'nin organizasyon kapasitesi deneyimi ve çok büyük bir etkinlik mekanı olan Atalya'nın bu konudaki e, deneyimi e, bunu denemek için çok uygun diyor. Hayatımda ilk ha defa bir Komünist Partisi'nin <gülüyor> organizasyon kapasitesiyle <gülüyor> anıldığını duymuş oldum. İlginçmiş. Gerçekten. Çok ufak bir ekleme yapabilir miyim bu konuyla alakalı olarak? Türkiye'de de aynı zamanda... Etkinliklerin, kültürel faaliyetlerin durmasıyla alakalı olarak çeşitli tepkiler dile getiriliyor. E, tiyatrocular bu tepkileri dile getirenlerin aynı zamanda içerisinde yer alıyor. Tiyatrocuların moda sahnesi yönünde İstanbul'da her gün 10 ile 22 saatler arasındaki başlattıkları sessiz protesto diğer özel tiyatrolara da yayılmış durumda. Yani e, destek alamadıkları ve yö iyi yönetilemeyen bir süreç olduklarını söylüyorlar. Bu konuyla da alakalı olarak çeşitli açıklamalar yapılıyor. Sosyal medya paylaşımları da yapılıyor. Diğer ülkelerde devletlerin destek olmasına rağmen Türkiye'de bununla alakalı herhangi bir şey bulunmadığından bahsediliyor. Türkiye'deki durumda bu etkinlikler açısından, kültürel faaliyetler açısından. E, aynen yani en başta konuştuğumuz e, okul meselesi gibi aslında. Ee, hani bir yandan normalleşiyor gibi görünüyoruz ama tiyatrolar, sinemalar mesela hani dünyada da aslında pandemi e, sinema salonları da, da böyle bu internet platformlarından sonra son darbeyi vuran e, e, bir e, unsura dönüşebilir. Evet normalleşiyor gibi görünürken aslında e, uzun zamandır e, bazı şeylerden koptuğumuzu ve onlar açısından işte tiyatrolar, sinemalar e, ya da konserler açısından e, e, Olay, bu sürecin sürdürülebilir e, olmadığını dikkat etmek e, gerekiyor. Yani hani e, bilmiyorum Portekiz'deki gibi 100.000 bin kişinin e, katılması muhtemel bir organizasyon düzenlemek nasıl bir şey? Hani o tartışılır. E, ama olayın bu açısına da bakmak e, gerekiyor kesinlikle. Bu arada bu festival herhalde bir dış etkinlik öyle değil mi? Kapalı mekan etkinlik yoktur, etkinliği tabii, yoktur tabii. diye tahmin ediyorum. <gülüyor> evet, evet. Yani zaten hani onlar da Şeylerinde web sitelerinde işte aldıkları önlemleri açıklamışlar işte tuvaletler şu kadar e, aralıklarla dezenfekte edilecek çadırların arasında şu kadar mesafe konulacak falan diye ama yani onun evet, bir kişinin. Türkiye'de de bu tarz etkinlikler bir yandan başladığını açık hava film gösterimleri açık hava tiyatro gösterinin fiziksel mesafe kurallarına e, uyarak e, zaten turizm hurizm de açık diye düşünecek olursanız. <gülüyor> Gene açık havalar bence idare <gülüyor> edebilir. <gülüyor> evet, sizin bu konuda ne düşüneceğinizi merak ediyordum. Senden bir ünit almış oldum <gülüyor> ee, Böyle. Avrupa'dan haberler bu hafta böyle. Böyle diyorsunuz. Güzel. Aha. Portekiz'den böyle ilginç bir haberle bence şey <gülüyor> evet, yapmak... Evet, evet. Tartışmalı, soru <gülüyor> Ama diyorum. ben gerçekten bir komünist partisinin organizasyon kapasitesi... <gülüyor> üzerinden tartışıldığında ilk kez <gülüyor> şahit olmuş oldum. <gülüyor> ama burada hiç duymadığımı da itiraf etmeliyim yani böyle bir büyük şenlik olduğunu İspanya'da da benzer özellikle Barcelona'da vesairede etkinlikler olduğunu biliyorum ama bu tarz ben yani böyle bir siyasi partilerinde katıldığı büyük mahalle etkinlikleri vesaireler oluyor. Fakat bizzat bir hani şey konmuş ben şeydeki politik arenadaki etkisi neymiş bu arada senin haberin var mı? <gülüyor> Ee, yani ona bakmam ya yani sadece Portekizli solun güçlü olduğunu biliyorum ama yani hani Portekiz Komünist Partisinin şeyini bilmiyorum ama hani bu hani 1976'dan bu yana da sürdüğü için hani son derece tarihi olan işte evet. e, önce büyük şehirlerde yapılıyor yer verilmiyor engelleniyor. Bunun sonrasında işte kampanyalar düzenleniyor ve bir işte Seyşal denilen daha kırsal bölgede bir yerde yapılmaya başlanıyor. Yani bunun... Ha Portek şu anda nerede? Şimdi nerede yapılacak? Se Se Seyşal denilen yerde... Öyle mi? Ben başkentte evet. olur Ha Yok yok hayır hayır. Hmm. Yani hani böyle kültür tarihinde önemli bir festival olduğunu öğrendim bu haberden ben de. Evet, biz de böylelikle öğrenmiş olduk. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya Kolay gelsin. Haftaya görüşmek üzere. Sağol. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.